Bize kavuşmayı ummayanlar... Üzerimize melekler indirilse... Yahut Rabbimizi gözümüzle görsek ya... Derler. And ki... Onlar kendilerini pek büyük görmüşler... Ve büyük bir taşkınlıkla... Hadlerini aşmışlardır. Melekleri gördükleri gün ise... Onlardan mücrimlere... Sevinçli bir haber erişecek değildir. Melekleri gördükleri gün ise... Onlardan... Mücrimlere sevinçli bir haber erişecek değildir. O zaman da melekler bizden uzak olsun, yaklaşmasın diyecekler. İman etmedikleri için onların iyilik olarak yaptıkları ne varsa hepsini boşa çıkarır ve havada saçılmış toz zerreleri gibi dağıtırız. O gün cennet ehlinin kalacağı yer, dinleneceği yerde daha güzeldir. O gün bulutlar çıkar, gökyüzü yarılır ve melekler amel defterleriyle peş peşe indirilir. O gün her şeyin hakiki sahibi Rahman'dır. Kafirler içinse o pek zorlu bir gündür. O gün her zalim ellerini dişleyerek nolaydı der. Ben de peygamberle beraber Allah'a giden bir yol tutaydım. Yazık bana nolaydı filan kişiyi dost edinmeseydim andolsun ki kuran bana ulaşmışken o kişi beni kur'andan ve peygamberden saptırdı şeytan insanı işte böyle yapayalnız ve yardımcısız halde ortada bırakır peygamber ya rabbi dedi kavmim kur'andan yüz çevirdi işte biz her peygamber için mücrimlerden böyle düşmanlar çıkardık. Hidayet verici ve yardım edici olarak Rabbin sana yeter. İnkar edenler Kur'an'ın ona bir defada indirilmesi gerekmez miydi dediler. Halbuki biz onu senin kalbinde iyice yerleştirmek için parça parça indirdik ve ayet ayet sana bildirdik. Onlar sana bir misal getirmeye dursunlar. Biz sana hakkı ve daha güzel bir izah tarzını getiririz. Yüz üstü cehenneme toplanacak olanlara gelince onlar mevkice en kötü, yolca da en sapık kimselerdir. Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan Firavun'la kavmine gidin dedik. Sonra o kavmi akıllarından geçmeyecek bir şekilde helak ettik. Peygamberleri yalanladıklarında, Nuh kavmini de boğduk, ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Zalimler için de pek acı bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimleriyle, Res ashabını ve bunlar arasında gelip geçen, daha başka nice nesilleri de helak ettik. Biz onlardan her birine, Nice misaller ve deliller getirdik, sonunda hepsini de kırıp geçirdik. Andolsun ki senin kavmin felaket yağmuruyla helak edilmiş olan Lüt kavminin yurduna uğramıştı. O beldenin halini görmediler mi? Doğrusu o kâfirler öldükten sonra diriltileceklerini ummazlar ki bundan ibret alsınlar. Seni gördüklerinde de ancak alaya alıyorlar ve diyorlar ki, Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? Sebat göstermeseydik, az daha bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı. Azabı gördükleri an, yoldan sapanın kim olduğunu onlar bilecekler. Nefsinin arzusunu kendisine mabut edinip, onun her emrine uyan kimseyi gördün mü? Sen onu bundan alıkoyacak bir muhafız mısın? Yoksa zanneder misin ki onların çoğu söz dinler yahut akıllarını kullanır. Onlar hayvan gibidir. Hatta tuttukları yolda hayvandan da sapıktır. Görmez misin ki Allah gölgeyi sizin için nasıl bir nimet kılarak uzatıp yaymıştır. Dileseydi elbette o gölgeyi sabit kılar değiştirmezdi. Güneşi de biz Gölgenin varlığına bir delil kıldık. Sonra o gölgeyi yavaş yavaş dilediğimiz tarafa çektik. O Allah ki, geceyi size bir örtü, uykuyu bir dinlenme yaptı ve gündüzü de yeniden bir diriliş kıldı. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen de odur. Biz gökten de tertemiz bir su indirdik. Ta ki, Ölmüş bir beldeye onunla can verelim. Yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara o sudan içirelim. Andolsun ki düşünüp öğüt alsınlar diye biz o suyu insanlar arasında çeşitli şekillerde dağıtırız. İnsanların çoğu ise ancak nankörlük eder. Dileseydik biz her belde halkına bir peygamber gönderirdik. Sen kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur'an'ın delillerini ortaya koyarak büyük bir cihatla cihat et. O Allah ki, iki denizi birbirine salıvermiştir. İşte şu pek tatlı ve susuzluğu giderici, şu da çok tuzlu ve acıdır. Aralarınaysa birbirlerine karışmalarını önleyen görünmez bir engel koymuştur. İnsanı bir çeşit sudan yaratıp, zevç ve zevceler yaparak nesiller vücuda getiren de O'dur. Rabbinin kudreti her şeye hakkıyla yeter. Onlar ise Allah'ı bırakıp da kendilerine ne bir faydası ne de bir zararı dokunmayan şeylere ibadet ederler. Kafir, Rabbine karşı gelerek şeytana yardımcı olmuştur. Biz seni ancak Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve O'nun azabından sakındırıcı olarak gönderdik. De ki, tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak Rabbinin yolunu tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum. Sen, ezeli ve ebedi hayat sahibi olan ve kendisine ölüm asla arız olmayan ve O'nu hamd ile tesbih et kullarının günahlarından O'nun haberdar olması yeter. O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra da arş üzerinde hükmünü icra etmiştir. O'nu her şeyden hakkıyla haberdar olan Rahman'ın kendisinden sor. Güzel isimlerinin kainattaki tecellileriyle ve ilahi kelamı olan Kur'an'la onu tanı. Onlara, Rahman'a secde edin dendiğinde, bu emir onların nefretlerini artırır ve Rahman da ne? Senin emrettiğin şeye biz secde eder miyiz derler. Şanı ne yücedir onun ki, gökyüzünde burçları yaratmış, oraya güneş gibi bir kandille nurlu bir ay yerleştirmiştir. Düşünüp ibret almak, veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü ardarda getiren de odur. Rahman'ın makbul kulları onlardır ki yeryüzünde ağırbaşlılık ve alçakgönüllülükle yürürler. Cahiller onlara sataştığındaysa selametle deyip geçerler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve namaz kılarak geçirirler. Onlar Ey Rabbimiz derler! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı daimi bir helaktir. Gerçekten de orası ne kötü bir durak, ne kötü bir konaktır. Onlar harcadıkları zaman ne israfa kaçarlar, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bu günahları işlerse, cezasını görür. O kimse kıyamet günü kat kat azaba uğrar. Hor ve hakir olarak o azabın içinde ebediyen kalır. Ancak tevbe edip iman eden ve güzel işler yapanlar bundan müstesnadır. Allah onların günahlarını silip yerlerine iyilikler verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Kim tevbe edip güzel işler yaparsa, tevbesi makbul olarak Allah'a döner. Rahmanın o makbul kulları ki, yalan yere şahitlik etmezler, yalan sözü de dinlemezler. Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek, oradan geçip giderler. Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, sağır ve kör gibi davranmazlar. Onlar ey Rabbimiz derler. Bize gözümüzü aydınlatıp gönlümüzü açacak salih hanımlar ve nesiller ihsan et ve bizi takva sahiplerine rehber kıl. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada iyi dileklerle ve selamla karşılanırlar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır orası. De ki, eğer duanız olmasa, Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var. Oysa siz onu yalanladınız. Bu yüzden azap yakanızı bırakmayacaktır. Şuara suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasin mim. Bunlar o apaçık kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye, neredeyse kendini helak edeceksin. Dilesek, biz onlara gökten bir mucize indiririz de ister istemez ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Her ne zaman onlara rahmandan yeni bir öğüt gelse ondan yüz çeviri verirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayıp durdular. Alaya aldıkları şeyin haberi yakında onlara ulaşacaktır. Onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz onda güzel ve faydalı çiftlerden nice bitkiler bitirdik. Şüphesiz ki bunda Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine deliller vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler. Rabbin ise şüphesiz ki kudreti her şeye galip olan ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah'tır. Hani Rabbin Musa'ya buyurmuştu, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git, hala sakınmayacaklar mı? Musa, Ya Rabbi dedi, onların beni yalanlamasından korkuyorum. Göğsüm daralır, dilim tutulur, onun için, Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var. Beni öldürmelerinden endişe ederim. Allah buyurdu ki, sana bir şey yapamazlar. Mucizelerimizle beraber ikiniz gidin, muhakkak ki biz de sizinle beraberiz ve her şeyi işitiriz. Firavun'a gidin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber serbest bırakman için sana gönderildik. Firavun, seni çocukken aramızda alıp büyüten biz değil miyiz? Dedi. Sen ömrünün nice yıllarını bizim aramızda geçirmedin mi? Sonra da yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa dedi ki, ben onu bilmeyerek yaptım. Sonra sizden korkup kaçtım. Sonra da Rabbim bana ilim ve hikmet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Nimet diye başıma kalktığın şey ise İsrailoğullarını kendine köleleştirdiğin için başıma geldi. Yoksa çocukken senin eline düşmezdim. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? dedi. Musa dedi ki, o göklerin... Yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer hakikati idrak edebilen kimselerseniz bunu anlarsınız. Firavun etrafındakilere İşitiyor musunuz neler söylüyor? dedi. Musa dedi ki Sizin Rabbiniz de sizden evvel gelip geçen atalarınızın Rabbi de O'dur. Firavun yine etrafındakilere dönüp ''Size gönderilen bu peygamberiniz şüphesiz delinin biridir.'' dedi. Musa dedi ki, ''O doğunun, batının ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Aklınızı kullanırsanız bunu anlarsınız.'' Firavun, ''And olsun eğer benden başka bir ilah edinmişsen, muhakkak seni zindana atarım.'' dedi. Musa sordu, ''Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?'' Firavun, haydi sözünde doğruysan getir bakalım dedi. Musa asasını yere bıraktı, o da apaçık bir şekilde koca bir yılan verdi. Elini koynundan çıkarınca da bakanların gözlerini alan bembeyaz bir nur kesildi. Firavun, etrafında bulunan kavminin ileri gelenlerine dedi ki, bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sihriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne tavsiye edersiniz? Onlar, Musa ile kardeşi Harun'u bir müddet alıkoy dediler. Şehirlere de sihirbazları toplamak üzere adamlar gönder. Bütün usta sihirbazları sana getirsinler. Kararlaştırılan günün muayyen vaktinde sihirbazlar toplandı. Halka da hepiniz toplandınız mı diye soruldu. Halk, Sihirbazlar galip gelirse biz de onlara uyarız dedi. Sihirbazlar geldiğinde Firavun'a eğer galip gelirsek bize bir mükafat var mı diye sordular. Firavun evet dedi. Üstelik benim yakınlarımdan olursunuz. Musa onlara atacağınızı atın dedi. Sihirbazlar Firavun'un izzeti hakkı için galip gelecek mutlaka biziz diyerek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 Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına kestirip sonra da hepinizi astıracağım. Onlar ise aldırmayız dediler. Nasıl olsa sonunda Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmakla Rabbimizin günahlarımızı bağışlayacağını umarız. Sonra Musa'ya iman eden kullarımla beraber gece vakti yola çık diye vahyettik. Çünkü takip edileceksiniz. Onların gittiğini haber alınca Firavun şehirlere asker toplayacak adamlar gönderdi. Dedi ki, bunlar küçük bir topluluktur, bizi kızdıracak işler yaptılar, bizse zinde bir topluluğuz. Onları İsrail oğullarının peşine düşürüp bahçelerinden, ırmaklarından, hazinelerinden ve şerefli makamlarından böylece çıkardık. O nimetlere de İsrail oğullarını varis kıldık. Gün doğarken arkalarına düştüler. İki topluluk birbirini gördüğünde, Musa'nın ashabı, İşte yakalandık, dediler. Musa, hayır dedi. Rabbim benimledir ve bana kurtuluş yolunu gösterecektir. Musa'ya vahyettik. Vur asanı denize. Deniz yarıldı, her bir parça heybetli bir dağ gibi yükseldi. Bu arada Firavun'un ordusunu oraya yaklaştırmıştık. Musa ile beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra da ötekileri boğuverdik. Muhakkak ki bunda bir ibret vardır. Yine de insanların çoğu iman etmemişlerdir. Rabbin ise şüphesiz ki kudreti her şeye galip olan, ve rahmeti her şeyi kuşatandır. Onlara İbrahim'in kıssasını da anlat. Hani o babasına ve kavmine, siz niye tapıyorsunuz diye sormuştu. Biz putlara taparız. Bütün gün onlara ibadet ederiz dediler. İbrahim sordu. Dua ettiğinizde onlar sizi işitir mi? Size bir fayda verirler mi? Yahut zararları dokunur mu? Onlar, biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, sizin ve geçmiş atalarınızın nelere tapıp durduğunuzu gördünüz mü? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi müstesna. Beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren ve içiren de O'dur. Hastalandığında bana şifa veren de O'dur. Beni öldürüp sonra da diriltecek olan odur. Hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Ya Rabbi, bana ilim ve hikmet ver ve beni salih kullarının arasına kat. Bana arkamdan hayırla yad edilmeyi nasip et. Beni nimetlerinle dolu cennetin varislerinden kıl. Babamı da bağışla çünkü o yolunu şaşırmışlardandır herkesin diriltildiği günde beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak şirk ve nifaktan arınmış bir kalple Allah'ın huzuruna gelen kimse müstesnadır. O gün cennet takva sahiplerinin gözleri önüne getirilmiştir. Cehennem de azgınlara gösterilmiştir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede denir? Şimdi size veya kendilerine bir yardımları dokunabiliyor mu? O putlar da, o azgınlar da, iblisin orduları da hep birden tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada birbirleriyle çekişip dururken derler ki, Allah'a yemin olsun biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbine denk tutuyorduk. Bizi ancak büyüklerimiz olan o mücrimler saptırdı. Artık ne bir şefaatçimiz var, ne de candan bir dostumuz. Keşke dünyaya bir daha dönüp de müminlerden olsaydık. Muhakkak ki bunda büyük bir ibret vardır. Yine de insanların çoğu iman etmemişlerdir. Rabbin ise şüphesiz ki kudreti her şeye galip olan... Ve rahmeti her şeyi kuşatandır. Nuh kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı. Hani kardeşleri Nuh onlara, siz Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar, senin peşine düşenler ayak takımıdır. Biz hiç sana iman eder miyiz? Dediler. Nuh dedi ki, onların amellerinin mahiyetini ve kıymetini ben bilemem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Şuurunuz varsa bunu anlarsınız. Ben müminleri kovacak değilim. Ben sizi Allah'ın azabından apaçık bir sakındırıcıyım. Onlar, ey Nuh dediler. Eğer davetine son vermezsen, yemin olsun taşlanarak öldürülürsün. Nuh, ey Rabbim dedi. Kavmim beni yalanladı. Benimle onlar arasında hükmünü ver. Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar. Onu ve onunla beraber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 Sanki içinde ebedi kalacakmışsınız gibi sağlam ve sanatlı köşkler mi ediniyorsunuz? Mazlumları yakaladığınızda zorbalıkla zulmediyorsunuz. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O Allah'tan korkun ki bildiğiniz nimetleri size ihsan etmiştir. O size davarlar ve oğullar, bağlar ve akarsular ihsan etmiştir. Nankörlük ederseniz, size pek büyük bir günün azabının erişmesinden korkarım. Dediler ki, bize öğüt versen de, vermesen de fark etmez. Bize anlattıkların, evvelkilerin adet haline getirdiklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Onlar Hud'u yalanladılar. Biz de onları helak ettik.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 Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Tebliğime karşılık sizden bir ücret talep etmiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbine mahsustur. Siz burada bağlar, bahçeler, akarsular, ekinler ve hoş meyveli hurma ağaçları arasında her türlü felaketten emin şekilde kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız ki, bütün maharetinizi kullanıp, Keyifli bir şekilde kendinize dağlardan evler yontuyorsunuz. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddini aşan kimselerin emrine boyun eğmeyin. Onlar yeryüzünü ıslah etmez, fesada verirler. Dediler ki, sen iyiden iyiye büyülenmişsin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söylüyorsan bize bir mucize getir. Salih, işte mucize, şu dişi devedir, dedi. Kuyudan su içme hakkı bir gün onun, size ait gün de sizindir. Sakın ona kötü bir niyetle dokunmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalayıverir. Derken, deveyi kestiler. Sonra da pişman oldular. Azap onları yakalayıverdi. Muhakkak ki bunda büyük bir ibret vardır. Yine de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 tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı hanımlarınızı bırakıp da alemde kimsenin yapmadığı bir hayasızlıkla erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz. Ey Lut dediler. Yemin olsun ki söylediklerine bir son vermezsen Muhakkak ki bu beldeden sürülürsün. Lut dedi ki, ben sizin yaptıklarınızdan nefret etmeye devam edeceğim. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldikleri kötülüğün şerrinden kurtar. Geride kalan ihtiyar karısı hariç, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra da diğerlerini helak ettik. Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik.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 Sizi ve sizden evvelki nesilleri yaratan Allah'tan korkun dediler ki sen iyiden iyiye büyülenmişsin sen de ancak bizim gibi bir beşersin biz senin de yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz eğer doğru söylüyorsan üzerimize gökten bir parça düşür Şuayb sizin yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi onlar şu aybı yalanladılar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 halkı Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerden olasın diye, onu apaçık bir Arapça lisanla senin kalbine Cebrail getirdi. Evvelkilere verilen kitaplarda da onun bahsi vardır. Beni İsrail alimlerinin bunu bilmesi, o kafirler için bir delil değil midir? Eğer biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik, o da mükemmel bir Arapçayla bunu o kafirlere okusaydı, yine de ona inanmazlardı. Biz o mücrimlerin kalplerine inkârlarını böylece yerleştirmişizdir. Öyle ki o pek acı azabı görecekleri ana kadar iman etmezler. O azap hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın kendilerine geliverir. O zaman iman etmek için bize bir mühlet verilir mi derler. Hala azabımızın çabuk gelmesini istiyorlar mı? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerinizden nasiplendirsek, Sonra da kendilerine bağ dolunan azap geri verse, o nimetler içinde sürdürdükleri hayat onları azaptan kurtarabilir mi? Kendilerine öğüt veren ve Allah'ın azabından sakındıran peygamberler göndermedikçe biz hiçbir belde halkını helak etmedik. Çünkü biz haksızlık edici değiliz. Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yakışmaz. Üstelik buna güçleri de yetmez. Onlar vahyi işitmekten alıkonmuşlardır. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Yoksa azaba uğrayanlardan olursun. Önce en yakın akrabalarını azaptan sakındır. Sana uyan müminlere şefkat kanatlarını ger. Eğer ''Sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım.'' de. Kudreti her şeye galip olan ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah'a tevekkül et. O Allah ki, gece vakti namaza kalktığında da seni görür, secde eden müminler arasında dolaşarak hallerini gözetmeni de görür. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir.'' ''Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi?'' de. Onlar, nerede bir yalan uydurucu günahkar varsa, onun üzerine iner. Onlar, şeytanlara kulak verirler ve çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyar. Görmez misin ki, onlar her türlü övgü ve yergiye ölçüsüzce dalarlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman eden güzel işler yapan, Allah'ı çokça zikreden ve zulme uğradıktan sonra kendilerini müdafaa edenler müstesnadır. O zalimlerse nasıl bir akıbete yuvarlanacaklarını yakında bileceklerdir. Neml Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîn Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. O, müminlere bir hidayet ve müjdedir. O müminler ki, namazlarını dosdoğru kılarlar ve zekatlarını verirler. Onlar, ahirete de kesin olarak inanmış kimselerdir. Ahirete inanmayanlara gelince, onların kötü amellerini süsleyip, kendilerine güzel gösterdik. Böylece, nereye gittiklerini bilmeden, bocalayıp dururlar. Azabın kötüsü onlar içindir. Ahirette hüsranın en büyüğüne düşecek onlardır. Hiç şüphe yok ki bu Kur'an her işi hikmetle yapan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından sana ulaştırılmaktadır. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm demişti. Gidip oradan yol hakkında bilgi alıp geleyim yahut ısınmanız için size bir parça ateş getireyim. Oraya geldiğinde Musa'ya nida olundu. Bu nur mahallinde bulunanlar da, onun etrafındaki melekler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah ise bütün noksanlardan münezzehtir. Ey Musa! Sana seslenen benim, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Asanı at! Asayı atıp da onun yılan gibi kıvrılıp gittiğini görünce, arkasına bakmadan kaçtı. Korkma ey Musa! Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak günahla kendisine zulmetmiş olanlar, benim huzurumda durmaktan korkar. Onlar da günahtan sonra tevbe ederek, eski kötülüklerine karşı güzel işler yaparlarsa, Muhakkak ki ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini de koynuna sok ki kusursuz, bembeyaz bir nur olarak çıksın. Bu da Firavun'la kavmine göstereceğin dokuz mucize içindedir. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Gözleriyle gördükleri mucizelerimiz onlara geldiğinde bu apaçık bir sihirdir dediler.'' Vicdanları da bu mucizelerin hak olduğunu kesinlikle tasdik ettiği halde zulüm ve kibirleri yüzünden inkar ettiler. Bir bak o bozguncuların akıbeti nice oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a yüksek bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Davut'tan sonra onun yerine geçen Süleyman, ''Ey insanlar!'' dedi. Bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden bir nasip verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir ilahi lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusu toplandı. Hepsi de intizamla sevkü idare olunuyordu. Karınca vadisine geldiklerinde bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvanıza girin.'' dedi. ''Ta ki Süleyman ve askerleri farkında olmadan sizi çiğnemesinler.'' Karıncanın sözünü işiten Süleyman tebessüm etti. ''Ey Rabbim.'' dedi. ''Bana anne ve babama ihsan buyurduğu nimetlere şükretmeyi ve rızana kavuşturacak işler yapmayı bana ilham et. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat.'' Kuşları teftiş ederken... Neden hüdhüdü göremiyorum dedi. Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana açık bir mazeret gösterir, ya da onu şiddetli bir azapla cezalandırır veya kestiririm. Çok geçmeden hüdhüd hüd geldi ve dedi ki, Senin bilmediğim bir şeyi öğrendim ve Sebe kavminden sana gerçek bir haber getirdim. Orada bir kadını onlara hükümdarlık eder buldum ki, Hükümdarlara layık her şey ona verilmiştir. Onun çok büyük bir de tahtı var. Onu ve kavmini, Allah'ı bırakıp da güneşe secde ediyorlarken buldum. Şeytan kötü amellerini kendilerine süslü gösterip, onları doğru yoldan alıkoymuş. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerdeki bütün güzellikleri meydana çıkaran, siz insanların gizlediğiniz, ve açığa vurduğunuz her şeyi bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onlara kötülüklerini süslemiştir. O Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur ve o yüce arşın Rabbidir. Süleyman göreceğiz dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının biri misin? Şu mektubumu götür onlara bırak sonra bir kenara çekilip bak ne yapacaklar. Mektubu alan Belkıs, Ey kavmimin ileri gelenleri dedi, bana mühim bir mektup bırakıldı. Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Büyüklük taslamayın ve emrime girin diyor. Belkıs dedi ki, Ey kavmimin ileri gelenleri, bu mesele hakkında bana görüşünüzü bildirin. Bugüne kadar sizin görüşünüzü almadan hiçbir işte kesin hüküm vermedim. Kavmin ileri gelenleri dediler ki, Biz kuvvet sahibiyiz ve harp ehliyiz. Emir senindir. Düşün, ne gerekiyorsa bize emret. Belkıs dedi ki, Hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde, orasını harap ederler. Ve halkından şeref ve makam sahibi olanlarını, Hor ve hakir ederler. Hükümdarların adeti böyledir. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da bakacağım. Elçiler nasıl bir haberle dönecek? Elçiler geldiğinde Süleyman dedi ki, ''Siz bana malla yardım mı edeceksiniz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha hayırlıdır. Hediye ancak sizi sevindirir. Onlara dön ve şunu anlat.'' ''Biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla geliriz ve onları hor ve hakir olarak oradan çıkarırız.'' Süleyman kendi adamlarına sordu. ''Ey ileri gelenler! Onlar kendiliğinden teslim olup bana gelmeden evvel hanginiz o kadının tahtını bana getirir?'' ''Cinlerden bir ifrit. Sen daha makamından ayrılmadan ben onu sana getiririm.'' dedi. ''Hem buna gücüm yeter, hem de güvenilir bir kimseyim. Hiçbir zarar vermeksizin onu sana getiririm.'' Semavi kitapların esrarına vakıf bir alim ise, ''Sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm.'' dedi. Süleyman, Belkıs'ın tahtını yanında hazır görünce dedi ki, ''Bu Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor.'' Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim nankörlük ederse bilsin ki Rabbim gani ve kerimdir. Kimsenin şükrüne muhtaç olmadığı gibi sonsuz kerem ve lütuf sahibidir. Süleyman, Belkıs'ın tahtını tanınmaz hale getirin dedi. Bakalım onu tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Belkıs Süleyman'ın huzuruna geldiğinde tahtın böyle miydi diye soruldu. Belkıs, tıpkı o dedi. Senin peygamberliğine dair bundan evvel de bize bilgi ulaştı ve biz Müslüman olduk. Daha önce onu Allah'tan başka taptığı şeyler tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona saraya gir dendi. Sarayın zeminini görünce onu derin bir su sanıp eteklerini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi Belkıs. Ey Rabbim dedi. Ben gerçekten nefsime zulmetmişim. Şimdi Süleymanla beraber alemlerin Rabbine teslim oldum. Andolsun ki Semut kavmine de Allah'a ibadet etsinler diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Fakat onların bir kısmı iman etti ve bir kısmı inkarda kaldı. Böylece birbiriyle çekişen iki fırka oldular. Salih, ey kavmim dedi. Niçin Allah'ın rahmeti yerine azabın çabuklaştırılmasını istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz ya, belki rahmete nail olursunuz. Onlar, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, uğursuzluğunuza kendinizin sebep olduğu Allah katında malumdur dedi. Aslında siz imtihana çekilip duran bir topluluksunuz. O şehirde dokuz kişilik bir çete vardı ki ıslaha çalışmaz, memlekette fesat çıkarıp dururlardı. Aralarında Allah'a yemin ederek birbirlerine dediler ki, Salihi ve ailesini bir gece baskınıyla öldürelim. Sonra da akrabasına biz onun ailesinin öldürüldüğü yerde değildik. Biz elbette doğru söylüyoruz veririz. Onlar bir tuzak kurdular, biz de farkında olmadıkları bir sırada onlara bir tuzak kurduk. Bak, kurdukları tuzağın akıbeti ne oldu? Onları da, kavimlerini de toptan helak ettik. İşte şu harabeler, onların zulümleri yüzünden çöküp gitmiş evleridir. Şüphesiz ki bunda ilim ve idrak sahibi bir topluluk için, ...büyük bir ibret vardır. İman eden ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanları ise... ...helak olmaktan kurtardık. Lut'u da biz peygamber olarak göndermiştik. O zaman kavmine demişti ki... ...siz göz göre göre o çirkin fiili işlemeye devam mı ediyorsunuz? Kadınları bırakıp da erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz? Gerçekten siz çok cahil bir kavimsiniz.